Herkese merhaba. Soma nöbetindeyiz. Bugün ayın 13 programında Açık Gazete'de devam ediyoruz. Bugün 7. programımızı icra edeceğiz. Burada İsmail Çolak az sonra telefonla bağlanacak yayınımıza. Kendisi Kozlu Eren köyünden ee, ve... Soma faciasında da e, kaybedilen 301 maden işçisinden birinin babasıydı olan babasıydı. Kendisi 26 yıl çalıştı madende, emekli oldu. E, sonrasında da aslında yalnız bırakıldık diyorlar Somayla ilgili. Neden yalnız kaldıklarını bir soracağız kendilerine neler olduğunu ve bugün de davada davanın yedinci duruşması başladı. E, siz bu kaydı dinlediğinizde e, dün itibariyle Salı günü itibariyle başlamış oldu. E, Kendisi davadan çıkıp bize bilgi veriyor olacak. Ee, kendisine hem Kozluören Köyü'nde kolin termik santraline karşı başlayan direnişi çünkü imza topladılar orada şu anda ve e, köylüler neden istemediklerini duyurmuş durumdalar termik santrali. Ki Kozluören Köyü'ne e, santralin e, soğutma kısmı yapılacaktı. Soğutma barajı projesi var orada ve kömür nakil hatları buna dair itiraz başvurularını yaptı Kozzeyren Köyü. Bunun detaylarını verecek İsmail Bey bize. Aynı zamanda az önce de dediğim gibi Soma davasından gelişmeleri verecek. Neler hissettiklerini dinleyeceğiz aynı zamanda. Asıl mesele kamu görevlilerinin yargılanması. Aileler bunu her duruşmada söylüyorlar. Çıktıkları her yerde söylüyorlar ve uzatılan her mikrofonda söylüyorlar. Bu kez ne dediklerine bir bakacağız tekrar. Ve Soma nöbeti böyle devam ediyor olacak. ...şimdi telefon bağlantısına geçiyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda İsmail Çolak var. Kendisi Kozluören Köyü'nden. Maden'de çalışıp 26 yıl boyunca çalışıp emekli olanlardan biri ve... ...301 işçinin de hayatını kaybettiği Maden'de oğlu Uğur Çola kaybetti. Şimdi de davada hatta kendisi 7. duruşması görülüyor Soma davasının. Ve İsmail Bey de sağ olsun... E, mahkemeden çıktı ve telefonla bağlandık şu an kendisine. İsmail Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Öncelikle e, şeyi sormak istiyorum. Dava devam ediyor. Bugün başladı yedinci duruşma. E, uzun süre, e, zamandır, çok uzun zamandır olmasa bile e, devam eden bir duruşma sonma davası. Siz nasıl gözlüyorsunuz? Bugün neler oldu davada sabahtan bu yana? Bugün yedinci bloğun ilk günü, üç günü ifadeler okunmaya başladı. Bundan bir mağdur tanım ifadesine başvuruldu. Ahmet Kutlar kendisi. Katrem olan vardiyanın, hocan Paşa Vadyası'na giren bir işçiydi. Yani olay vadyası değil de onun vardı varlığıyla çalışan hı hı. bir arkadaşın ifadesi vardı. Ee, yaşadığı olayın etkisinden gördüğü psikolojik tedaviye sonucunda e, maalesef e, sağlıklı bir ifade e, veremedi. Ama e, birleşen dakika ara vererek tekrar kendisini topladı. E, Sağlıkçıdan yardımıyla. Hı. İfade verdi, verdi ne yaşadığını, ne gördüğünü, nerele karşılaştığını işte oca, ocağın e, genel durumundan, işte e, işçi sağlığı iş güvenliğinin eksikliklerinden ocağın aşırı ısınma olduğundan hani bu kazanın e, geliyor göz göre geliyor dediğim e, bir ifade türü vardı ve içeride e, çekilen bir takım e, enteresan e, deliller de çıktı bu ara ortaya. İşte içeride e, ocağın çalışma şartları ve ocağın genel durumu içerideki bu Kullanılan elektrikle e, su boru hatlarının plastik olduğundan e, bunların da e, fotoğraf karesine girmesi bizim açımızdan, açımızdan e, güzel bir delil oldu. Hı hı. Güzel bir delil oldu. Hatta e, bu fotoğraflara itiraz etti sanıklar, sanık avukatları. işte böyle bir fotoğrafların çekilemeyeceğini, kimler tarafından çekildiğini öyle bir çekim olsa e, bizlerin haberi olacağını iddia ettiler. Mahkeme Başkanı da bunu dedi ki böyle bir çekimden bilginiz var mı dedi İsmail Adalı'ya hayırdır kesinlikle böyle bir şeyden haberimiz yok fakat akademinde avukatlarımızdan can atalayın Hı -hı. yine bir sürpriz yaparak içeride İsmail Adalı'nın Akın çeliğin işletme müdürlüğünün şube müdürlüğünün yalanlarını ortaya yere kirli sermiş oldu ikisinin de boy boy fotoğrafları çıktı yer altında ee, aslında içeri girmediklerini iddia ediyorlardı değil mi? Evet fotoğrafçının içeri girmediğini öyle bir çekim yasal olmadığını giremeyeceğini bizden haberiz kimsenin böyle bir çekim yapamayacağını iddia ediyorlardı. Hı. Ama bunu fotoğraflarla bununla belgelerler e, burada da yalan söyledikleri e, gayet net ve açık evet, olduğunu e, gördük yani. Evet ve, ve yemek da... arasına mola verdi. Hı hı. E, tabii e, yemekten sonra e, devam edecek. Devam edecek. E, aslında bu hafta boyunca da devam etmesi bekleniyor ama değil bir mi? Bir hafta boyunca e, aldığımız bilgiler bize e, Cuma günü kadar süreci henüz söylemiş mahkeme başkanı. Bu hı hı. E, stres geliş nasıl, ne gelişir karar verecek. Ona bizim böyle bir karar verme yetkimiz yok. Evet e, İsmail Bey peki e, sizce? Ee, ne durumda mahkeme salonu? Sizce kamuoyu baskısı devam ediyor mu? Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Salonun e, sakin bir ortam var. Bu yedinci blok biraz Hı -hı. daha sakin başladı. Önceki e, blok duruşmalarına göre Hı -hı. biraz daha sakin. Biraz da katılım daha düşük. E, biliyorsun e, vatandaşın, e, mağdur ailelerin, bizlerin e, gitgide adalet sistemine e, güvenli, güvenmediğimizi e, açık ve net olarak bunu Pel platformunda e, anlatmaya çalıştık. Evet. Yine de benim bireysel görüşüm, yine de güvenmiyorum. Çünkü burada devlete güvensizlikten dolayı milletin e, davalarına artık e, bir şey çıkmayacak. E, yani boşuna geliyoruz gibilerde, zamanımızı burada öldürüz. Bizim sorunlarımız var, çoğumuz çocuğumuz var. Sorumlusuzluğa aşe etmek götürmek zorundayız. Gibi düşüncelerden dolayı mahkemelerde bir kopuşlar var. Hı hı. Tamam, bu bir kişiyle kalsa, bu mahkemeleri biz takip edeceğiz. Bundan bir şeyimiz yok. Ne kadar az olursa bulalım mahkemeleri takip edeceğiz. Evet. Bunda son derece kararlıyız. Aslında ailelerin vurguladığı bir şey de soruşturmanın genişletilmesi ve kamu görevlilerinin de yargılanması üzerine. Tabii ki. Tabii ki biz bunu ilk baştan iddia ettik. Bu kamu görevlilerin bu dosyaya dahil edilmediği sürece yani Enerji Bakanlığı, MİGEM'in, TKI'nin eyleğinin, hı hı. E, denetleme yapan üreticilerin, bakanlıkların bu dosyaya mutlaka da dahil edilmesi gerektiğini devamlı söyledik ve e, söyleyeceğimize de e, sürekli e, bu sözlerimizin arkasında duracağız. Devamını her şeyden da dile getireceğiz. Burada bir abil yargılama olmayacak, şöyle olacak. Bu e, kamu görevlerinin bu dosyaya dahil edilmediği sürece... Maalesef bu adil bir yargılama olmayacak. Buradan e, 46 tane sanık var. Evet. Bunlara birkaç tanesine bu suçu yükleyecekler. Ama asıl suçlu olan bu da devlettir. Siyasal evet. iktidardır. Bunun duraklarıdır. Evet. Ee... Onun için e, bundan yargılanana kadar e, biz bu dosyayı burada e, adil bir şekilde yargılanmadığını biliyoruz. Bunu biz Avrupa'yı mahkemesinde bu devlet Kamu görevlerini biz orada mahkum edeceğiz. Buna inanıyoruz. Şimdi ülkemizdeki adres sistemine maalesef her geçen gün güvenimizi kaybediyoruz. <Gülüyor> Onun için bu dosyayı Avrupa'yı Mahkemesi'ne götürüp devletin yüzde otuz, yüzük kişilerin raporlarına yüzde suçu var. Bu ocaklar TK'ya ait, Enerji Bakanlığı'na ait. Bu ocaklar yani e, Türkiye'nin arkayesinde olduğu için bu ocakların tamamı devletin. Bunun denetleme görevi de devletin. Sen, e, sadece ocağı e, işlet devlet modelinden falan da değil e, redovan sisteminden de versen bunun denetleme görevi devletindir. Denetleme yapan mühendislerin hiçbir, hiçbir zaman için e, adil bir şekilde denetleme yapmadığı ortaya çıkıyor. E, biliyorsunuz bu kazadan e, yaklaşık 40, 45 gün önce hı hı. E, denetleme yapan mühendislerin e, bu hocam Türkiye'nin en güvenliğini en güzel, en sağlam Hoca olduğuna dair rapor verdiler. 40 gün önce değil mi? Evet. E 40 gün sonra ne oldu da bu çok güvenilir Ocak'ta? 300 bir kişi bir anda hayatını kaybetti. Bunu siyasal iktidar sormaması mı gerekiyordu? Kardeşim sen buraya niye dayanarak bu raporu verdin bir anda 300 bir kişi hayatını kaybetti Deyip bu insanları koracağına yargıya teslim etseydi, sorumlu olanlardan hesabını kendi sorsaydı bize bırakmasaydı ve, e, ve talihsizdir ki yetkililer, başbakanlar, şimdi reisi cumhuriyonları başımıza e, Enerji Bakanı da dahil açıklamaları var. Sorumlusu babamızın oğlu da olsa biz bunun hesabını soracağız diye beyanatları var. Evet. O verdikleri sözü maalesef arkasında durmadılar. Sormadılar yetkililerden. Bu hesabını sormadılar, sormaları gerekiyordu. Buraya gelip de 1800'lü yılların madenciliğinden bahsetmenin anlamı yok. Madencinin kaderinde, fıtratında var diye de anlamı yok. Buraya gelip de acılı ailelere, bilmem kimlerin tarafından tekmel ettirmenin bir anlamı yoktu. Doğrusu neyse onu yapmalılar. Maalesef onu bile beceremediler. Biz, bizi, bir anda Soma 107 bin nüfuslu bir ilçe... E, maalesef e, Soma'yı insanlar haritadan sindirler. baş başa bıraktılar. E, devlet her türlü arkamızda olacağını söylediler. Her türlü sözü verdiler. Soma'yı baştan yaratacaklarını söylediler. Ailelerin burada öyle büyük sorunları var ki Değil mi? anlatamam. Yani psikolojik sorunlarından tut da aklına ne gelirse her türlü sorunlar karşı karşıya buradaki insanlar. Bu insanlara sadece iş hakkı vermeymen e, işte bir takım burslar vermeymen bu insanların sorunu çözdüğü anlamına gelmem. Burada devletin çok eksiği vardır. E, e, Tabii biz bunun için ayrı bir e, mücadele vereceğiz. Bir mücadele daha vereceğimiz nokta var bu e, mahkeme sözcüğüne hariç. Buyurun. Mahkemeleri bittikten sonra e, hükümete dava açacağız. Şöyle dava açacağız onu da açıklığı getireyim. E, bizim çocuklarımıza maden şey dediler. Hı hı. Sadece bu e, söylediğimde kaldı. Bunu yasal yasallaştırmadılar. Evet. Sadece bize o an için bir moral amacından sizin çocuklarınız şehitlerleri fazla şehit sırtçıda almadılar. Bunun için ayrı bir dava açmaya hazırlanıyoruz. Ama şu ceza davaları sonuçlansın. Hı hı. Onun için de verdikleri sözleri tutmadıkları anamaya tekrar bir mahkemenin sürecine gireceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir düşeceğimiz kararlarımız var. Devam edecek yani bütün bu süreç. Bir yandan da aslında şöyle bir mücadele de devam ediyor. Bir konuşma sebebimiz de bu sizinle İsmail Bey tabii. Kozluören Köyü'nde Termik Santral ile karşı çıkıyorsunuz şu an. Koli'nin yırca'dan sonraki hedefiydi. Türk PİA ile Kayrakaltı köyleri ve Kozluören de çok yakın köylerden biri diye düşünüyoruz. Ee, orada bir termik santral mücadelesi başladı. Biz geçen ay son nöbetinde bunu konuşmuştuk. Aslında Yirca'daki termik santral mücadelesi ve sonrasındaki termik santral yatırımlarının da aslında hızla devam etmesi. Ee, Kozluören'de şimdi neler oluyor? Çünkü orada da bir mücadele var ve aynı zamanda bir e, umut ışığı gibi gözüküyor buradan bakınca. Siz ne dersiniz? Evet, ee, olaya ben... Ee... 13 Mayıs'tan itibaren gireyim bu konuza. Ee, hı hı. Biliyorsunuz sermayenin e, 301.000 sene kalitme sebeplerinden bir tanesi. Soma AŞ'nin. Burada e, öldüremediğini <gülüyor> Kolin'e devretti. Maalesef Kolin de bunu doğa katliamından, ağaç katliamından devam ettirmeye çalışıyor. Burada e, 6-7.000 e, civarında bir zeytin ağacını bir gecede katlettiler. Yasal hı hı. olmayan, yani durdurma kararına e, almasına rağmen Damıştayın e, bu termik santrallerin durulma kararı almasına rağmen bir gecede 7 bin tane yaklaşık zeytini katlettiler. Evet. E, buradan e, kovdular. Yırcadan yırcan altı direndi başardı bunu kovdular. Hı hı. Kovuldu makina kararına. Bu da geldi bizim e, afedersin en sevdiğimizine. Evet. Şans bize güldü. Berkayın evet. ortasına. Beyler e, Türkiye'de Türkiye'ye Kayra Gölü'de köyünün ortasına, ovasına, can damarına maalesef bu termik santralinin inşaatı başladı. Bize e, e, kilometre olarak e, bir on kilometre ama e, bizim e, e, sınır köyümüzün sınır içerisine içerisinde oldukça yakın. E, biz bunun e, köyümüzden e, bir soğutma barajı söz konusu projesi var. Hı hı. Ee, bir de yaklaşık 15 kilometre civarında e, tam net e, bilmiyorum ama aşağı olma, olmaz diye düşünüyorum. E, bir kömür nakil ve enerji hatları ve e, su soğutma e, boru hatlarının geçeceği bir projesi var. Hı hı. Biz bu, e, bu iki projeye kendi topraklarımızda geçtiği için biz buna itiraz ediyoruz. E, i̇tiraz başvurularımızı yaptık. Binca kampanyalarımızı köyde e, kamuoyu yoklaması yaptık. İstenilmiyor. Büyük bir çoğunluğu %95'i istemiyor. Yani bu iki projenin bizim köyümüzden geçmesini istemiyor. şimdi Türkçesi biz kolini hiç istemiyoruz. Çünkü kolin bizim kuzeyimize e, kurulacak. 240 metre yüksekliğinde bir e, gaz kusan, zehir kusan bir bacası olacak. Evet. Bu da bizim koydazımızda bizim e, köyümüzün e, oksijeni kuzeyden alır her zaman için. Oradan kalkan ilk gaz e, bizim köyümüzün olduğu yer çukur yüksek. Bir arkasındayız biz. Çukurlar kalıyoruz. O kolyemiz en çok solucu olan köy biziz. Hı -hı. Kozaran köyüdür. Evet. E bunun yanında çok çok köyler zararı görecektir. Mesela bir yağcılı kasabamız var. Fasulyesinden çok ünlüdür. Çok harikadır. Neresi? E bu Orası? yağcılı kasabası. Yağcı köyü. Hı -hı. E kasabaydı köye dönüştü daha sonra. Büyükşehir'den sonra. Hı -hı. E bir göktaş köyümüz vardı. Salih Kirazı'ndan eşdeğer yarışan bir çalış yeri vardır. Hı hı. Ama bu fabrikalar tabii gaz müze kosme başta da maalesef bu sebze meyve ve tarım verimlerimiz düşecek. Çoğumuzun çocuğumuzun sağlık sorunları artacak. Çünkü bizim zaten somada yeteri kadar zaten gaz soluyoruz. Evet, evet. Bizde somada bir term var. Bunu da devlet sağ olsun şeker Konya TOKİ şekere sattı. Hiçbir önlemi almadan halen daha kışımızda nefes alamadık. Hiçbir arıtma afileti Cihazları koyma, koyacağız Demerlerime rağmen Gerçekleştirmediler Onun için de Soma'da çok sıkıntılar yaşadık e Bir tane de Poyraz'ımıza yapıldı e Soma'yla santral arasındaki Mesela 30 kilometre Düşün eski santralinin e, Gazının ulaştığı alan hı hı. 60 kilometre az... yani Biz e, İki e, zehir kusan Bacan'ın arasını yaşamaya Mahkum edilen toplumlarız Toplum olarak kalacağız. E biz de burada sadece gazadan iş bitmiyor. Bizim köylerimiz daha köy olduğu için hayvancıkla, hayvancılıkla geçinen ormanımız, meralarımız katledilecek. Burada hayvanlarımızın yaşam alanları, yayılma alanları daralacak. Hı hı. E, Peki İsmail Bey e bir de özür dilerim böldüm ama bir şey evet. sormak isterim. Ee, sizin köyde tarımcılık yapılabiliyor mu şu anda? Çünkü Türk bir aile ve e, Kayrakaltı köyleriyle konuştuğumuz zaman söyledikleri şeylerden biri e, bir şekilde bu santrale mecbur olduklarıydı. E, bu dört köy mü birleşti, Kozluören köyü mü şimdi tek başına bir şey yapmaya karar verdi? E, siz de bu sürecin içindesiniz biraz onu anlatabilir misiniz peki bize? Tabii ki biz e, köyümüz, e, tarımcımız, tarım olup da biz ova köyü değiliz, dağ köyü neticede. Bizim burada buğday, e, temel yetiştirilmemiz buğdayımız vardır. Meclim e, olarak da e, cevizimiz ünlüdür bizim Kozan köyümüzü. Çok lezzetlidir, doğaldır. Hı hı. Yani Gerçekten e, çok lezzetlidir. E, bizim gelirimiz o. Ve memur, e, işçi, çeşitlerde Avrupa'da yaşayan bir kısmı, yani çok kalabalık büyük bir, bir köyüzdür biz. Biz bunu... E, Öbür üç köyden önce biz bunu başlattık, itiraz ettik. İtiraz, yani bu iki projenin gölet ve yani onlara göre gölet, bize göre baraj, evet. ve kömür, nakil bankları, boruları vesaire elektrik enerji altları dahil bizim o sahamızdan geçmesi istemediğimizde biz e, bunu e, dillendirdik, oylanmaya sorduk. Hı hı. Fakat bundan da e, çevre köylerin e, bir takım rahatsızlıklar olduğunu duyuyorduk e, ama onlar... E, bu santraller önce hiç karşı çıkmadılar. Evet, çıkmadılar. Evet, oradan dolayı e, büyük bir oldu onu biz duyuyoruz. Ama e, itiraz etmedikleri için şimdi de e, vuru meselesi yapıyorlar. Ama e, zararları dokunmaya başladı. E, i̇nsanları işte e, arazisini aldıklarını, iş vaatlerinden işte köylerini e, çevre düzenlerine işte yok düğün salonlarından işte camilerini destere etmek üzere ve bazı Güzel şeylerden e, ikna etmişler hı hı. ama e, şimdi oralarda da rahatsızlıkların başladığını e, alıyoruz. E, hatta e, kaynak altından e, 12 civarında bir işçi almışlarmış çıkarmışlar. Öyle mi? Bu insanlar evet e, maalesef bu bilgiler de bize ulaştı. 12 işçiyi işe alıp sonrasında çıkarmış mı kolinolik? Evet çıkarmış öyle bilgiler aldık hı hı. tam net elimizde değil ama hı hı. doğru olmayan bir şey de söylenmez diye düşünüyoruz tabii. Çünkü bu köyden her zaman e, 40 lira olarak yaşadığımız insanlar evet. Çünkü bizim bu ateşi yakmamızı mı beklendiler Bilmiyorum. biz bu ateşi yaktık bu direnişe başladık. Hı hı. E, muhtemelen bu 3 köyden de bu zamandan yağcılık kasabasından da direnişler çünkü e, Görevliler zararları biz birebir anlatmaya çalışıyoruz, insanların uyarmaya çalışıyoruz. Hani e, sağlık sorunu yaşıyoruz, her şeyden önce. Yani bizim polizimizden e, o bacadan kafkis gelecek. Türkiye Türkiye'de soma e, kanserle mücadele eden yedinci şehir. Burada demek istiyorum, bu ikinci bir santerin kurulduğu zaman e, bu yüzleri dağıtacaktır. Evet. Sağlık sorunları, hatırlatın. insanların yaşamsal alanlarını kısaltmama kimsenin hakkı yok. Kimse bizim doğamıza dokunmasın. Kimse bizim kültürümüze dokunmasın. Biz yüz yıllardan beri biz aleviz bir toplumuz. Evet. Biz Kozduranköy'ye, aleviz bir köyde, biz kültürümüzü severiz. Tarihimiz, bizim yatırılarımız önemlidir. Bizim közlerimize kimse el uzatmasın. Evet. Elini çeksinler bizden. Biz istemiyoruz kardeşim bu bu projelerini istemiyoruz. de istemiyoruz. Biz bunun için ...bir komite oluşturduk... ...bütün e, yasal süreci başlattık... Hı hı. ...bunun için direneceğiz... ...yasal ama yasal nelerdir... ...bunları avukatlarımızın aracılığına... ...bunları e, değerlendireceğiz... E, ...bu iki polislerinin bizim kendi toplum dışına... E, ...gitmesi için bir mücadele vereceğiz... Evet. ...ne kadar başlar oluruz... ...zaman bunu gösterecek ki... E, ...tabii ki e, bir takım... E, ...faaliyetleri durdu şu an... E, ...KOLİ'nin kesimleri vardı... E, Çömür Nakil Bankları'nın güzergahlarında yani onları durdurmuşlardı. Hı -hı. Ee, bugün ne olduğunu bilmiyorum. Ben şu an mahkemedeyim. Bilgim yok. Hı -hı. Ee, başlayıp başlamadan ne yok. Ama birkaç gündür durdu. Onlarda da bir rahatsızlık var. Çünkü kolun e, yara almış, e, şişlenmiş e, Mahkeme tarafından e, önceki projesi iptal edilmiş. Hı -hı. E, bunlar da e, şöyle bir geyalog içinde olmak istiyorlar. Bize gelen bilgileri. Veya bunu aramızda çözelim. Hmm. Yani gürültüye patırtıya gerek yok. Siz bize ne isterseniz biz yapalım. Ama hmm. sizler bizim isteklememizde bu mümkün derdesine teklifler var. Hmm. İşte çocuklarımızı inşa alacağız. İşte biz 39 yılına buraya geldik. Çeşitli var. İşte köyümüzde kültür merkezi yapalım. Diyelim salonları yapalım. Diyelim işte Caminimizi tahmin edelim, caminimizi tahmin edelim. Bunun gibilerde çok cazip şeylerle gelmeye başladılar. Hmm. Biz, biz yüzyıllardan beri kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Biz yüzyıllardan beri düğünümüzü köyümüzün meydanında yaparız. Ayan ateşi yakarız. O benar tüyleriz. Yine biz aynı şekilde kültürümüzü devam ettirmek istiyoruz. Onların böyle ballı tatlı vakilerine biz inanmıyoruz. Biz inanmıyoruz da zaten gelmiyor ya. Evet. Ve... için... Ayrıca bir Almanya'dan da müthiş bir desteğimiz var. Buradan Avrupa'dan olsun Türkiye'den İstihlilik toplumları bizim destek verdiklerini yanımızda önce var. Şu anda fiziki bir dirençimiz yok ama kesimler başlarsa, ağaç katlamları başlarsa maalesef ağaçlara yapışacağız. Bizden bir ağaçları da kesmek zorunda kalırlar. Tabii bunun bedeli ne olursa olsun biz bedeli ödemeye hazırız bizim doğamızı, tabiatımızı, çoluğumuzun çocukluk, çoluğumuzu, torunlarımızın geleceği yaşamsal alanlarının kesin bir kesinle kısıtlanmasından istemiyoruz. Hmm. Bizim bir köyüzyon topraklarımızdan kolun mi çeksin. Devlet çeksin. Çünkü bu kolun şirketinin arkasında şu anki siyasal iktidar vardır. Hmm. Güçlü bir iktidar var arkalarından. İstediğini alıyorlar, istediğini yaptılar. Hmm. Ama biz bunu alamamaları için elimizden ne gelebilirse, ne geliyorsa Gülenmeyeceğiz. Burada zaman gösterecek. Başarılayacağımıza inanıyoruz. Yasa, anayasal haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Evet, anayasal haklarınız doğrultusunda aslında yaşam alanlarınızı koruyorsunuz ki bu da yasalarda yazmıyor değil. Ee, biz süreci izliyor olacağız İsmail Bey. Ee, hem davayla ilgili hem de Kozlu Eren Köyü ile ilgili bütün bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ederim ben size. Ve e, bugün de yoğun bir... E, aslında... Bir durumun içinden çıkıp tekrar konuşma yaptık. Size sabırlar diliyorum. Ee, biz izliyor olacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. İyi yayınlar.